İtibar, itibar, i̇tibar haber Derman arardım derdime Derdim bana derman imiş. Burhan arardım aslıma Aslım bana burhanim imiş Sağ solu gözler idim, Dost yüzünü görsem deyum Ben taşrada arar edim, Olcan için de canimi. Öyle sanırdım ayrıyem Dost gayridir ben gayriyem Benden görüp işi yeteni Bildim ki olacağın alimiş Salm-ı salatide Salm-ı salat hac ile sanma ait biter işin kamil olmaya Lazım olan irfanimiz yediyo somo salatuh ile sanma bi terzait işin namazla oruçla hacla zekatla işin biter zannetme derviş ya insanı kamil olmaya lazım olan irfanimis irfan lazım irfan o da mevlanın dostundan alınıyor sen de gelir yolun senin, yakan de varır menzin. Nereden nereden gelip gittiğini anlamayan hayvanimiş. Ey üstadım çare ne? Mürşit gerektir bildire, hakkı sana Hakka yakın Mürşidi olmayanların bildikleri gümaniş. Evladım sana mürşit lazım, mürşit diyor. Eğer mürşidin yoksa boşuna böyle la galıbo yapma. Var ya konuştukların, bildiklerin zandan, tahminden öteye geçmez diyor. Eğer her taraftan tertemiz, prüp bir ilim istiyorsan bir müşit bul diyor. Her mürşide dil vermek kim yolunu sarpa uğratır. Mürşidi Kamil alanın gayet yolu asanemiş. Herkese takılma. Şey enflasyonu var otobüsteki.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 Yoksa ondan sonra bir lokma işte bir kırka efendim bulup da e, bir tekkeye kapanıp da adam sahibi olmak vesaire falan filan bu kapıyı böyle serbest bırakırsan uuuu, yani gider de gider gider de gider. Allah hemen bir sözdürür yokuş değildir bir dürür, alem kamu bir yüzdürür.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 ''İşit Niyazi'nin sözün bir nesne örtmez.'' Sen Niyazi'nin diyor sözüne kulak ver, kulak ver diyor. Hiçbir şey diyor bu sözleri güzellik örtemez diyor. Ee, ''İşit Niyazi'nin sözün bir nesne örtmez. Hak yüzün, hak bir bir ne yok. gözsüzlere hep inhalimiş. Ortalık var ya gerçek kaynıyor, gerçek.